the yeah.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 فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَعَادَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ اللَّه يَحْفَظَنَا وَرُسُلَهُ مِنَ آمين Bugünkü sohbetimiz insan ve kalp <gülüyor> Üzerinde durulacak nokta ise <gülüyor> insanın kulluk eylemindeki ameli kalpler yani kalbi ameller, kalbe dayanan kalbin eda etme zorunda olduğu amellerdir. Böyle bir ayırma neden gideriz? Namaz kitabındaki niyet bahsinde de geçtiği gibi insanoğlu, gibi bütün azaların Allah'a kullukdaki sorumluluklarına yani ibadetteki sorumlu oldukları tüzleri iyi bilmesi gerekir ve her de ona rast kılır, onun eyleme dönüştürmesini istemelidir. Niyet bahsindeki ayrım şu, niyet imanın şubelerini, dörtte birini ihata eder. Kimisi dörtte yıkırmış demiştir ki, yani her amel ile niyetin varlığı önemli olmuştur. Bunun için niyet, kalple alakalı olan bir amel, kalbin eda etmesi gerektiği bir ameldir. Hareketini durdurursanız, ha. kalbin eda etmekle yükümlü olduğu bir ameldir. Eğer, kalbin bu ameli kalpten başka bir azaya verilip, yüklenir onun yapması istenilirse tabii ki beceremeyecek çünkü onun ameliyeti ve başaramayacaktı. Bazen görürsünüz ki kişi namaza gider. Cüssesi namazdadır, kıyanda Ama kalbi başka şeylerle alakalıdır. Çünkü orada niyetin tarifinde şöyle bir ifade kullanılıyor. Niyet, kişinin eda edeceği ibadete zihne kalben kendisini hazırlamıştır. Eğer zihin ve kalp o ibadeti edaya, yani kıyama, rüküye, secdeye kendisini hazırlamamış ise, bunu mücerreden bir dille telefuz şeklinde eda ediyoruz. İşte niyet ettim, vakti namazını kılmaya ve hazır olan imama uymayan. Bunu zaten ezberlemiştir. Dil kendiliğinden süratli bir şekilde söyler geçer. Ama kalpten iş yerini, muhasebesini yapmaya devam eder. Yani hesaplarını görür. Bunun içindir ki biz amel denildiğinde sanki sadece cevariyle azalarımızla yani el er, kollu yaptığımız şeyler olarak düşünüyoruz. Halbuki amellere baktığınızda insanın mükellef kılındığı amellerden birçok amelin doğrudan doğruya kalple alakalı olduğunu ki onun dille azalarla paylaştığı bir ibadet o ama o ibadetin ana esasını bu merkez üzerinde oturtulduğunu görüyoruz. Bunun için Allah Azze ve Celle Araf Suresi'nde diyor ki وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْحِنْسِينَ Biz diyor, cinlerden ve insanlardan cehennem için birçok kimseler Yani bir cinler ve insanlardan onların bir çoğunu cehennem için yarattık diyor. Bu nevzuyu kader bahsinde kısmen işlemiştik girmeye ihtiyaç yok. Bizimle alakalı olan kısmı şu. Onların lehum kulubun la yefıkavun nebiha Onların kalpleri var ama anlamazlar diyor. Vurahum a'yunun La yük silü <gülüyor> onların gözleri vardır ama görmezler. Valla adam la isma onabihâ, onların kulakları vardır ama işitmezler. Ula ikâ telanham, işte onlar hayvanlar gibidirler diller diyoruz. Ben <gülüyor> hom adav bilakis hayvandan da daha aşağıdırlar. Ula ikâ homul ''İşte esas gafiller, gafiletli olanlar bunlardır.'' diyor. Bu ayeti <gülüyor> kariyme, hani fıtrat derslerini üzerine bina ettiğimiz Araf suresinin 172. oğlu ayetten başlıyor. Bu en son kısmı bu mevzunun orada kafirleri zikrederken işte gafiller bunlar diye izahını bura kadar getiriyoruz. Ama Bizimle ilişki şu anki dersimizle alakalı olan kısmı o değil, Cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattığını söylüyor. Onları vasfederken kalpleri olup anlamayanlar, gözleri olup görmeyenler, kulakları olup işitmeyenler <gülüyor> diyor. İşte bunlar hayvanlar gibidirler, hatta hayvandan da aşağıdır. İşte bunlar gafillerin, ta hafretli olanların ta kendileridir diyor. Demek ki burada anlama, bir şeyi inceliğini anlama, teferruatına dönük anlama, hatta biz bunu fıkretme şeklinde de telaffuz ediyoruz. Bu Biz anlamayı ekseriyetler farklı yerler gerçekleştirdiğimizi düşünürüz. Sonra gözlerin olmasına rağmen görmedikleri, kulaklarla işitmedikleri söyleniyor. Burada demek ki insan olduğunun merkezinde, öyle diyelim merkezinde. Bütün azaların anneleriyle doğrudan doğruya alakalı olan tartış. <gülüyor> Numan İbni Beşir'in hadisinde de diyor ki ben Allah Resulünü şöyle derken işittim diyor. Yani kulaklarımla işittim. İnnel halale beynunu haram açıklanmıştır. Ee, helal açıklanmıştır. Ve inn al-harama açıklanmıştır. aranda cılım işte, ve biri hama müştebhat, ikisinin arasında benzeşenler vardır diyor. La ya alimuhunne, kâfirim bilmemaz, insanların çoğunları bilmez diyor. Haram açık, helal de açık, ama bunun ikisinin arasında benzeşenler var. Kasten benzeşenler ifadesini kullanıyorum. Çünkü haram mı, helal mi olduğu bilinmeyen demek değildir bu. Evet, helal belli, haram belli demişler haram helal belli olduktan sonra buna haram helalliği belli olmayanlar diyemeyiz. Aslında bu sözün de pek kötü yanı yok ama bunu sanki Allah ve Resulü haram mı, helal mi olduğunu beyan etmemiş onun da İkisi arasında kalmış gibi bir anlam yükledikleri için kötü evet. oluyor. Mücerdreden, onun için bu yanlış anlamaya sevk etmemek için benzeşenler var. İnsanların çoğu bunu bilmez. Yani bunu çoğu umursamaz. Çoğu dikkat etmez, önemsemez anlamındadır. Femenitteqa <gülüyor> eşşubahat her kim ki şüpheli şeylerden sakınırsa, yani bu benzeşen şeylerden sakınırsa istabra'li dini, fuarudu. dinini ve özini koruyur. وَمَنْ وَقَعَ فِي Her kim o benzeşen şüpheli şeylerden vuhur buluşur, bulaşırsa وَقَعَ فِي haramda vuhur yani arama düşer. Kerra'a'yı aynen yer'a havla'l-himâ koyunlarının yasak bir mer'a'nın kenarında otlatan çoban diyor. <gülüyor> Yuşikum eğer ta'fîhî çünkü eğer dalgın durursanız önemsemezsen kafasını uzatıp hemen yasak yerden yiyebilirim. <gülüyor> Ela ve li kulli melik himâ Şüphesiz her kralın bir merası vardır. Ela ve inne himam la Şüphesiz Allah'ın merası da haramdır. Ela <gülüyor> ve inki cismi mudgan. Cestette bir yani insan vücudunda bir et parçası vardır ki diyor. İra selahat. Selah cisdü kullu. Eğer o salak olur temizlenirse, ıslah edilirse bütün ceset azaları kast ediyor, salak olur yani ıslah edilir Veya da fesedet eğer kalp bozulmuşsa, hastalanmışsa, ıslah edilmiyorsa fesederi cesedi kurulur ve bütün cesette bitmiştir işi bitmiştir cesedin azaları. Ela, Vahiy tanmıştı o kalpleri diyor. Sadece bu sondaki tek kelime için, yukarıdan beri bu rivayeti nakletme zorunda kaldık, çünkü alakalı ama dersimiz esas, bu kalp üzerine bina edilmektir. Demek ki kalp, insanın hayatiyet merkezinde vücudumuzun, zahir azarlarımızın ıslahı da ifsadı da buna bağlı. O zaman akla gelen şey İbn-i Kayyum Rahimavullah'ın da dediği gibi, kalbi bütün hastalıklardan korumak gerekiyor. Çünkü kalbin hastalığı, vücudun zahir azarlarına da doğrudan dolayı silah ediyor. Kalp ne kadar? ifsattan, bozulmaktan korunursa ne kadar onun ıslahına çalışırsa bu iki harekette doğrudan doğruya ağırlarların ıslahı, ağırlarların ifsadı demektir. Kalp kişilerin zannı üzere temiz olduğunu düşünüp çamaşır suyla yıkanmış gibi temin edilen bir temizlik değil, temizlik değil. Kalp Bizzat ona ait amellerle hasreten, hasreten ona ait amellerle kalbin hayatiyetini devam ettirmesi, hastalıklardan korunması. Hatta bu mevzuda İbn-i kalbin hastalıkları isimli misalesini okursanız, zannedeceğim, zannedeceğim, zannedeceğim, saygı Büyük bir istifademiz olur, cidden istifade edersin. Bu neyanda da kalbin genel anlamda kerla bel rana alakulu bir makamı eksik Hadiste diyor ki her kötü şey haram isyan işlenildiğinde ona bedel kalpte siyah bir kalpte siyah bir leke oluşuyor. Neye sebep insanın yaptıklarına sebep? Her kötü amel, her isyan, her haram irtikab edildiğinde kalpte bir leke oluşur. İşte bu lekelerden korumak gerekiyor. Öyle olur ki ileride gelecek nakillerde kalp bu lekeleri hiye hiye hiye kasvetül kulub dediğimiz kalbin katılaşması dediğimiz olay olur. Öyle oluyor ki kalp artık Allah'ın emrini de takmaz, yapmaz, yapamaz hale geliyor. <gülüyor> Aynen Bakara'da Allah oldu ve Celle bedi İsrail'e bir sığır kurban etmelerini elde ediyor. Onlar emre inkiyat, hissetmeden hemen yani emrin başını gözüm üstüne demeden nasıl bir sığır? birinci leker. Halbuki o emrin sorgulanması değil. Nefsin ona imkiyat duyabilecek şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Hemen itaat etme. Önemli değil. Sığır olan neyi tuttun kez? Anlatılıyor şöyle bir hayvan. Genç mi? Yani düğe mi? Doğum yapmış birine düğe Ama çok hangisi? Kızıl renkli olanlar. Öyle oluyor ki artık kızıl renkli, çok hangisini kesildi? Neredeyse bunu yapamayacaklar, yani yapamayacaklar. Kalpleri öyle oldu ki diyor, katılaştı. Kas katı kesildi, hatta taştan da sert oldu diyor. Açın bakarada, o kısmı okuyun. Öyle taş taşlan da sert oldu, katılaştı. Öyle taşlar vardır ki diyor, kayalar Allah korkusundan dağların tepesinden kopar vadilere doğru çarptı derim diyor. Allah korkusundan. Ve öyle taşlar vardır ki diyor, Allah korkusundan sulara yol bir içinden sulara akar kardeşi deler geçer su. Sulara Gördüğünüz gibi geçmiş ümmetlerden, Beni İsrail'den bize aktarılan bir kısmı. Hemen nasıl anlamamız gerekir bunu, algılamamız? O zaman bunu mesela çok soru sorma babında biz inceleriz. Ve oraya delil getirir Ben İsrail'in bu olayını. Çünkü Allah Resulü de bir Adi Şerif'te, اِنَّمَا اَهْلَكَ الَّذ۪ينَ مَنْ بِكَفْرَتِ سُعَالِهِمْ وَاِخْتِلَافِهِمْ عَلٰى اَنْبِيَاهِمْ Sizden önceki ümmetlerin Yahudi ve Hristiyanlar <gülüyor> sabıtma sebeplerinden birisi çok soru sormaları diyor. Buna sebep Nebilerin hakkında üzerinde ihtilaf ettiler. İfadeyi anladınız mı? Çok soru sormaları ve nebileri hakkında ihtilaf etmeleri diyor. İhtilafa sebep olduğu. Şu bir gerçek kişinde anlamak için soru sormak kesap değil. Doğru mu? Bilmediğini sormak hiç kesap değil. Bizim insan olarak bilmemizin kısırlığını düşünün, bilmediğimiz çok, bu sefer sorumuz da çok olacak yasaklanan bu değil. Beni İsrail'deki bu olay gibi, mesela Allah Resulü bu hadisin sebebi i dediğimiz söylenilmesine sebep olan olay Allah Resulü haç size farz kılındı diyor. Hac size farz kılındı diyor. Hemen, her sebebi Allah'ın diyorlar. Allah Resulü cevap verdi. Belli bir aradan sonra evet deseydin, her sene vacip olur ve siz bunu eda edemezsiniz diyor. Ben size bir şey söyledim mi? Gücünüz yetti kadar onu yapmaya çalışın. Gayret edin onu yapmaya çalışın, sorgulamayın. Bu hadis neye devam eder? Demek ki Allah Resulü bir şey emretti mi sorma. Sorarsan işi zorlaşıyoruz. Sorarsan ne bir üzerinde değil mi? Allah resulü diyor diye yapmış, böyle de yapmış soruları gelmiyor. Tenevvatın dışında biz buna ihtilaf deriz. İşte resul üzerinde ihtilaf etmek <gülüyor> onun için ben İsrail'in biz bu kıssasını çok soru sormada devir getirir. Örnek gösterdi çünkü. Harplerin katılaşmasına sebep olan olaylardan, geçmiş ümmetlerin helak sebeplerinden birisi de oldu. <gülüyor> Geri döndüğümüzde o hadisi şerifin, yani işte o kalptir diye örnek gösterilen kısım bizimle alakalı olduğu için, Numa 15'inin bu hadisini daha başka yerlerde münasebetine binaen çokça dinlediniz, anlattı. Hani o yolda hurma burunma meselesi falan o şüpheli şeylere anlatma şeklinde bizim delil getirdiğimiz ayetlerden birisidir. Hac suresinde bir ayette de sadece kalp kelimesini kafanızda tutun ve onun hakkındaki zikrettiğimiz ayrıntılara dikkatle yorulaşın. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَآَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارٌ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبٌ الَّتِي فِي السُّدُورُ سنة كارشي چكانا يجزن ulaşmıyorlar mı? Zira dolaşsalardı gören e, akleden bir kalpleri az önce fıkheden bir kalpten bahsediyordu. Şimdi akleden bir kalpleri gören gözleri ve işiten kulakları olurdu. Diyorum. Mücerreden bu ayeti anladığımızda mücerreden yani hiç teferratına girmeden Yer yüzünü dolaşmıyorlar mı? Dolaşmayacaklar mı? Hiç mi dolaşmıyorlar? Eğer dolaşsalardı. Onların akleden kalpleri, gören gören gören işten kulakları olurdu. Bu ne anlama geliyor? Akleden bir kalbe, gören bir göze sahip olmak istiyorsanız, işten bu kulak sahip olmak istiyorsanız kesin. Yani bu anlamda gezmek bakın bir ibadet değil Eğer akleden bir kalp sahip olmak istiyorsan kalbin akletmesine yardım edecekse şöyle diyor. Eğer gezip dolaşsalardı akleden bir kalpleri olurdu. Gören gözleri olurdu. işiten kulakları olurdu diyor. Bu ne anlama geliyor? Hemen devamında diyor ki kör olan yani görmeyen, şu taşıdığınızdaki göz değil, göğsünüzdeki kör olamdır. Görerek kalbin akletmesi, işiterek akletmesi, eylemin tertibi böyle gerektirir ama aynı anda akletmeyen bir kalbin gördüğünden ne anlam çıkar ki hiçbir işe yaramaz. İşittiğinden de, yani. yani gören bir göz olmalı, yani kalbi görmeli olmalı, kör olan gözler değildir, sağır olan kulaklar değildir, kör olan, sağır olan, akletmeyen yani kalptir, diyorum. Gezin dolaşın. Akreden bir kalp sahibi olmak istiyorsanız, <gülüyor> gören bir göz sahip olmak istiyorsanız, işiten bir kulak sahibi olmak istiyorsanız, yani hiç istiyorsak dolaşmamız gerekiyor, gezmemiz gerekiyor. Bunu etrafıyla anlamak isterseniz, bakın Kur'an-ı Kerim'e okuyun. Hemen Arapçasından, kalbinden, Türkçesini de okuyun. Kaç yerde? Birçok alakalı olduğu meselelere bağlantılı olarak bakmıyor musunuz, görmüyor musunuz, düşünmüyor musunuz, akletmiyor musunuz diyor. Kaç ayet vardır böyle düşünebiliyor musunuz Kıram'dan? Bakmıyor musunuz? En basit devenin yaratılışına. Göğe bakmıyor musunuz? Çatlaksız size taban kılmış. Ve binlerce nimet çıkarıyor. Bakın şu Allah'ın rahmet eserlerine, kocaman yeryüzünde her şeyi öldürdükten sonra tekrar ısındırıyor, diyor. Yüzlerce ayet bulmuşsunuz. Hem de deveye bakın derken, bakmıyor musunuz derken, herhalde Kur'an'ın o ayetin orada bir deve resmi var da ona bakmıyor musunuz demiyor değil mi? deveyi görebileceğiniz bir yere gidip bakmanız. Kaldı ki o toplum onunla çok çok uğraştığı için devenin her şeyini bilen bir topluyor. Yer yüzünü dolaşın derken eğer bu dolaşma göz olması işe yarar mı? Demek ki bu dolaşma önce gözden başlıyor evinizin penderesinden bile bir de bakarken Normal yürürken, bakın şimdi Kur'an'da insanın yaratılışı, insan ve etrafındaki değerler isimli derste bunu dinleyebilirsiniz. Kendinizde de, yerde, gökte de sizin okuduğunuz, okuyabileceğiniz, anladığınız birçok ayetler var. Yani bakmamızı istiyor, yok, Hem kalbi geliştirme, hem kalb ısla, Anlayan bir kalp, yani akleden anlayan bir kalp olması, bunu sağlamak istiyorsak dolaşmamız gerekiyor, etrafa bakmamız gerekiyor. Sana karşı çıkanlar sözü delâlet ediyor ki, Allah azze ve celle Muhammed aleyhisselatu vesselam'a indirdiği Kur'an'ı kabul etmeyen mekkerlerin kabul etme işleri için onlar hiç evcini dolaşma. Dolaşmıyorlar mı? Dolaşmayacaklar mı? Eğer onlar daha önce yani vahiy gelmeden önce yeryüzünde her insanın anladığı müşterek dil olan fıtri dilde yazılmış kainat kitabını okusalardı ha okusalardı tabi önce görseler, görmeden önce de baksalardı bakıyorlar ama görmüyor Mücevvet bir bakma değil. Bu bakmayı da biz, bütün sahil azalarımız gibi, aynen şu konuşma gibi gibi, konuşma kabiliyeti, olarak, kabiliyeti var olarak yaratılır, Yaratılırız, yaratılmışız. Ama onu ne kadar geliştirdiysen doğru kullanabiliriz. Göçler de bana. Bir yere bakarsanız, şöyle anlamanız için diyeyim 1 metrekarelik bir, metre bir çerçeve düşünün gözünüze çarpan ilk kare nereye bakarsanız bakın mutlak baktığınız yerde onlarca yüzlerce şey görüyorsunuz ama gördüğünüz kaç tane bir kıyaslayın ha normal görüntü şu bir karanlıkta 1 bir metrekarelik bir çerçeve içinden baktığınızda eğer orada bir ateş yanıyorsa, ışık varsa dikkatimizi çeken ne olur değil mi? O da kendisini bize gösterdiği içindir. Sahiplerinden nispeten farklı olduğu için. Ama bize bakmadık bir yer bırakmamamız istedik. De daha derinlemesine, yani tekrar öldükten sonra diriltilen bu nebatata baktığımız zaman, en ufak tefevruatına kadar anlatıyorum. Yani bize çarpıcı gelecek ilgimizi, yani bizim elimizden tutup o şeyi düşündürecek, onun içine sokacak kadar bizi gözüküyor. Arı'yı anlatır. Ama bir arımız balını yediğimiz bir şey olarak düşünürsen hiçbir şey değil. Arının ömrünü, yaşamasını, yaptığı işi, imal ettiği şeye baktığınızda insan aklını durduracak şeylerdir. Onun için bizi bakmaya <gülüyor> teşvik ederken görmeye teşvik ediyorum. Çünkü kör olan gö gözler değildir. Yani bu gözler bakıyor ama görmüyor ve bakıp da görmeyen bir gözün de anlamı yok. Onu görmemiş sebebi kalbin ölü oluşudur. İşte burada. Ee, insanın anladığı, yani kainat yeryüzünde ne varsa yerde gökte, insanın anladığı müşterek dil olan fıtri bir dille yazılmıştır diyoruz. Bakın şimdi taşa, ağaca, kuşlara, denize, yıldırıp bunlara bakın diyor. Şey yapın diyor. Bunların hepsinin aslında insanlarda aynı dil olduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben bir arabı getireyim. Bir Türk'ü koyayım, bir de Çinli'yi koyayım, karşıda bir ağaç göstereyim, şuna bakın diye işaret etsem, üçü de aynı anda bakarken ağacı gördüklerini anlarlar mı? Birbirlerine farklı dillerde şu ağaç, Türkçe, ve Arapça, Eşşedir ve Fransızca yani La demeye hiç ihtiyaç yok. Buna müşterek dil diyoruz biz. Bu Allah'ta onun için Kur'an'da devamlı bütün insanlığa, Arap'ına, Çin Türk'ün hepsine bunlara bakın görün diyor. Biz buna kainatın dili diyoruz ki bu dil herkesin anladığı bir dildir. Herkesin anlayabileceği bir dildir. Hem de kafir adına kadar. Ondan sonra onun bakması, görmesi, düşünmesi adı ileriye bir durum. E diyelim ki yani e, botanik ilminden yani nebatattan ve otu ağaçlardan uğraşanlara ne diyorsunuz siz? O da mı botanik? Diyor. Ha? Ziraat, neyse. ha? Ne kadar o mevzuda bilgisi varsa o kadar düşünür, değil mi? Ne kadar bilgisi varsa o kadar düşünüyorlardı. O zaman sair bilgiler bile bizi <gülüyor> onu anlamaya sevk ediyor bakalım. Ama ne yazık ki e diyelim ki boza boza koca fizikçiler, kocaman kocaman kimyacılar, ona sonra zorluca hayvan ilimleri okuyan, botanik nebat ilimlerini okuyan, hepsi kıpkızıl gelir. Demek ki onlarda gören bir göz yok. Bakan bir göz var. Ve akleden de bir kart yok. En cahil bedevi bile bu dili kullanıyor. Allah Resulüne gelen bedevi müştümdeki Bukhari'deki hadiste Allah Resulü'nün nüvveti yani ilanından sonra davete başlayınca Necit bölgesinden bir bedevi gelir. Muhammed diyor şu yeri de diyor, hiç yoktan yaratan mı seni nebi olarak yolladı diyor. Çünkü o daha taşı zaman görüyor değil mi? Onun azametini de anlamış. Gezerek dolaşarak anlamış. Onun nübüvetini tasdik kastıyla seni şu yeri, kat, yer, yani yeri gör, dağ taşı hiç yoktan yaratan mı senin nebi olarak Evet, diyor. Allah da diyor bakın. Entum ashaddu halqan min as-sama'i bana. Siz mi daha azim bir yaratıksınız yoksa da tashrid <gülüyor> diyor. Tabii ki daha şer. Ama buna da hemen kendine de bakmasın. Bak kendimize de bakmamızı emrediyor. Evet. İşte Yeryüzünde her insanın anladığı, müşterek dil olan, fıtri dille yazılmış kainat kitabını oksalar oksaydık, gören gözleri, işiten kulakları ve akledecek kalpleri olurdu. <gülüyor> ee, Sorbetin <gülüyor> ee, ses tonu da maşallah uy iyi uyku getiriyor bize. Evet beraber alakalı olan kısmına gelince ki uzun uzun deliller zikret, zikretme ihtiyacı duyuyor. Diyor ki ayette اَفَلَا يَتَدَبْبَرُونَ Kur'an Onlar Kur'an'ı tedabbir etmiyor. Yani tedbir, tefekkürden biraz daha üst bir mertebe اَمْ عَلَى قُلُوبٍ اَكْفَارًا Yoksa kalp belinde kilit mi var diyor. Onlar Kur'an'ı tedbir etmiyorlar mı? Düşünemiyorlar mı tedbirlemesine? Yoksa kalplerinde kilit mi var diyor. Kalpler demek ki kilitlenebiliyormuş. Tabi bunu kullanırken bir kapı şeklinde kilitleme değil, ha bu olayın karşılığında kilitlendim veyahut güneş tutulması oldu derler ve akıl tutuldu tipinde. Kalp tutulur. Tabi yani aynı anda yine Bakara'daki başka bir ayette anlatıyor sebebini. Hatem Allahu ala kulubim, ve ala semahim, wa ala absarim. Bu hallerine sebep Allah onlara niye sebep? Allah onların kalplerini mi gözlerini Duyularında Ve kulaklarını mı Ondan sonra onlar Allah'a ve ahiret güne inandık derler وَمَعُلْبِ <بِمُؤْمِن> مُحْمِدٍ Onlar mühür değillerdir. Demek ki kalp de mühürlenirmiş, göz de mühürlenirmiş, kulak da mühürlenirmiş ve Allah bitlermiş Bunun birçok amelleri var. <gülüyor> yani bu temsili bir örnek değil. Cuma namazını üç kez, özürsüz, üst üste gitmeyen ne olur? Kalbin hürürlenmesi. Evet. Kalbin kilitlenmesi. Tedebbür edemiyorsun o zaman. Akle edemiyorsun. Gördünüz mü kalp? Tedebbü anlayanmış, fıkk eden, akleden ve tedebbür de kalbine gelişmiş. ve devam ederek inna mel muameinona işte müminler onlardır hakikat müminler onlardır inna mahasir içinde ancak müminler bunlardir işte aladin ıda zikre allahu ujlet kullu Allah anıldığında kalpleri ürperenler وإذا تليت عليهم آياته onun ayetleri okunduğunda da zade tu imana ve ala rabbim tevekkelon rablernede tevekkül eden işte bunlar gerçek müminlerdir diyor. Gördüğünüz gibi ilkine Allah anıldığında Allah anıldığında nasıl anlarız? Şeytan herhalde insanı en hafifiyle koyabiliyor. Allah, Allah, Allah. Anlat bunu ki. Bunu anlıyor. Devamındaki kısma baktığınız zaman işte bu değil. Allah'ın ayetleri okunduğunda demek ki burada Koran okuma neyi kastediyor? Allah'ın emirleri, nehileri, okunduğunda işte bunlar imanlara artar. Bunu neyle eşleştiriyoruz biz? Sahabeden gelen adı i baktığınızda iman basında anlatıyoruz ya yani. biz önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı ve imanımız arttırıyor. Halbuki biz imanı da her şeyle Kur'an'dan öğrendiğini düşünüyoruz. Tabi ki Kur'an'dan ama önce Kur'an'a iman etmedikten sonra, onu kabul etmedikten, tasdik etmedikten sonra, vayy olduğunu düşünmedikten sonra bu hassasiyeti kazanmak mümkün değil. Allah anıldığında, Allah emretti denildiğinde, Allah yasakladı dediğinde kalp ürpermesi gerekiyor. Mühürlenmiş bir kalbi. Sorgulama makamında mustantık gibi Allah'ın, Resul'ün emirlerini sorgulayan bir, kalp, bir kalbin ırpelmesi mümkün değil. Ancak taş değirmenine koy parça parça kırılması mümkün Onun için kalp bütün yani kalbi ana merkez olarak alıp zikredilen yerlere baktığımızda Allah anıldığında kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanları artar ve işte onlar Rabblerine tevekkül ederler. Ona dayanır ve güvenirler. Ancak bunlar müminlerdir işleriyor. Bu ifade bir de neyi gösteriliyor Ancak bunlar müminlerdir. Demek ki burada şöyle diyebiliriz. Gerçek müminle gerçek olmayan mümin var demek ki burada. Rastgele bir mümin var bir de cidden gerçek bir mümin var. Bu doğru çünkü ayet kelimese, ya yehledine aminu, aminu bil lahi ve rasuliye. Ey iman edenler, İtaptima, iman etmişlere. O iman etmişlere diyor ki Allah ve Resulüne iman ediyor. Peki bu bu anlam bu ne anlam taşır? İman ettiğini söyleyip de cidden iman etmeyen, gereği gibi iman etmeyen, istenildiği gibi iman etmeyenlere dönük bir sözdür bu. Ey iman edenler iman etmemiş olsalardı herhalde hitap olarak onlara ey iman et edenler demez mi değil mi? Ey iman ettiklerini zannedenler, bunu diyebilirse Allah'a ve Resulüne iman edin. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa. Ve işte onlar Allah'ın olduğunda kalpleri yürüperen Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlar artan ve Rab'lerine tedakkül edenler gerçekten müminlerdir diyoruz. Evet. Kalbin nitelik amelidir, nitelikleri derken yaptığı amele göre nitelik kazanan kalp var. Anlatabildim mi? Yaptığı amelle tavsif edilen, sıfatlanan kalpler var. Diyor ki, يَوْمَ لَا يَنْفَهُمْ مَالٌ وَلَا بَنُومٌ O gün ne mal ne çocuk çocuk bir kimseye fayda vermeyecek. اِلَّا مَنْ اَتَ bir kalbin سَلِيمٌ selim. selim bir kalple gelen müstesna. Herhalde bu selim bir kalp değildir, bizim çamaşır suyla yıkanmış dediğinde benim kalbin tertemiz diyenler değil. Kalbin selameti basit bir olay değil. Çünkü kalbin, yani Selim deyince Selim bir kalp nedir? Hastalıksız bir kalp anlamında kullanır. Yani muhlis ihlatlı bir kalp düşünün. Hastalıklı bir kalp için bu denilmez. O gün ne man, ne mürk hiçbir şey fayda vermeyecek. Ancak selim bir kalple, hastalıksız bir kalple gelenler selamet verecektir. Ancak o kalp onlara fayda verecek. Men haşiyer rahmana bil gaybi Her kim gaybi olarak Rahman'dan korkarsa bu ne anlama gelir? Korkmadığını, yalnız kaldığı yerlerde ispat edendir. İnanç eğilimi üst seviye dolan bir topluluğun içinde birçok insanın kötü işler yaptığını göremezsiniz. Onları kötü iş yapmaz gördüğünüzde onların cidden Allah'tan korkan kimseler olduğunu düşünürüz değil mi? <gülüyor> Eskiden bundan 50-60 sene önce Anadolu'da böyleydi bir delikanlı o köyde herkesin önünde haram veriş işleyemezdi. Ha bir de zannederiz ki bunu Allah'tan korktukları için değil. Yalnız kaldıklarında birçok haramı işleyebilecekleri konumda bile Allah'tan korkanmış. Kötülüğü yapacağında Allah korkusu hatırlatıldığında bu Mağara hadisini hatırlıyorsanız, vesile şeyinde, hani birisi var ya amcasının bir kızı varmış, ondan çok hoşlanıyormuş. Ama amcasının kızı bunu reddediyormuş. Bir gün muhtaç, fakir bir duruma düştüklerinde amcasının oğlundan yardım istemeye geliyor. Ama amcasının oğlu da kızın kendisine teslim olmasını istiyor. Böyle bir konuma gelince kız buna tabi yani kıza yani bulaşacağı bir ortamda kız Allah'tan korkuyor ve bırakıyor Allah'tan korktuğunu düşünüyor anlıyor ve bunu yardım için vesile ediyor Allahlar ha Allah'tan kayıpta korkmak böyledir. Ha cidden, açıktan korkanın hayır yok mudur? Vardır. Ama devamlı şüphe ve de bakılacak bir olur. Kimsenin görmediği yerde de korkmak. Hatta ağlamayı bile anlatırken, tenhalarda Allah korkusundan ağlama diyor. İnsanların içinde ağlamak değil. Onun için, kimsenin görmediği ortamda, haramları işleyebileceği bir ortamda, Allah'tan korkan birisi için مَنْ خَشْيَا الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَالْبٍ سَل۪يمٍ قَالْبٍ مُن۪يمٍ Allah'tan, gaybda korkan, giziden gizye, sonra da ona yönelmiş bir kalple nasıl? Yaptığı bütün hataların altta bağışlanması için devamlı Allah'a yönelmiş. Allah'a yönelmiş bir kalp yani hastalığı. Hastalıksız, sağlıklı bir kalp daha genel ifade. Ama Münif o genelin içerisinde has yani tövbe ederek ona dönmüş. pişmanlığını ona dönmüş. Başka bir ayette de itminan kalp edilir. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını hatırlıyorsunuz. Ve izkale İbrahim'e Rabbim ölüleri bana nasıl diriltirsin göster diyor. Allah da diyor ki e yoksa inanmadın mi İbrahim? İkale bela ve lakil yatmayınne Bilakis inandım ama kalbim yatmayın olsun Demek ki ikminan da kalplendir. Yani kalbin teslimiyeti onunla kalbin huzur bulması çünkü, ayet-i kerimede diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنْنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ <gülüyor> اللّٰهِ Allah'ın zikri, anılmasıyla kalpleri mütmain bulan. اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُنْ قُلُوبُ Kalpler sadece Allah'ın zikriyle itmi-inan bulur. Bunun anlamı ne? Kalbin itmi-inanı önemli. Kalbin itmi-inanı Allah'ın Anılması Allah'ın Allah zikriyle ancak kalpleri mütmayin oldu. Bundan kasıt yine birilerinin dediği gibi Allah, Allah diyerek değil. Sen Allah'a ortak koş, Allah Allah'a da kalpleri oldu. Kur'an'dan ve sünnetten getirilen ayet ve hadislerin adıdır zikir. Onlardan getirilen, zikredilen delillerle ancak kalp mütmeyen, yani inana ancak böyle ispat edilir, kalp huzura kavuşur ve teslim olur. Çünkü İbrahim yukarıda ne istiyor? Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster. İnandım ama kalbi mütmeyen olsun diye. Allah ne yapıyor? Birkaç tane kuş geçirip, getirip onları kesip parçalama parçalamalarını <gülüyor> ve farklı dağların tepeler üstüne bırakıp çağırmalarını verir. Ve her birinin geldiğini göreceksiniz ne yapıyor? Kalp Kalk, mailonu. Yani hüccetler ve deliller. İtiraf var da. Eee baştan demiyorum kırgınlık var diye çünkü sizden boranızı boğmamak için bu kırgınlıkla bu kadar. Çünkü mevsim değişimi vurmaya başladı bana. Çünkü dersin başında biraz kırdı mı desem, siz de yelkenleri indireceksiniz. Evet. Ee, anlamamız gereken şey, kalbin salahı, bütün cesedin salahıdır. İyilmek gerekir. Kalbin doğrudan doğruya, sayranınlarının üstünden, doğrudan doğruya kalpten yakala bilinen, anlamak, düşünmek, akletmek, gözlerin doğru görmesi bile kalpten alakalıdır. Yani kör bir gözü bırakın, tehlikeli olur, kör bir kalptir. <gülüyor> kör bir kalp, görmem. önce şunu anlamamız gerekiyor ki akletme kalpler, akletme kalpler. Az önce bir fizikçiden bahsetti kimiyacıdan ki o bunlar zekiymiş, değil mi? Evet. Diyelim ki ben matematikten hiç hoşlanmadım, hoşlanmadığım dersi yapamıyordum, yapmadığımdan hoşlanmıyor, hoşlanmadığını bilmiyorum. Bu gösterir ki matematiği pek beceremeyen bir insan, zekası durgun bir insandır. Ama ben Rabbime kulluğumu, ahiret tesadımı iyi yapıyorum. Zeka farklı bir olay, akletmek farklı bir olaydır. Çok zeki insanlar vardır ama bazen örnek veririz bunu, biz akıllı olmak ve zeki olmayı çoğu zaman eş anlamda kullanıyoruz. Eş anlamda. Değil. Öyle zeki talebeler vardır ki okulları başaramıyorlar. Neden? Gerizekalı olduklarından değil. O zekanın hizmet edeceği bir akıl olmadığından çoğunlar. Aklı kullanamadıklar. Zeka güçlü bir ezber sahibi olmakla başlar. Tevri hesap yapabilme. Akledemeyen bu hesabı yapamaz, düşünemeyen hiç yapamaz. Düşünme de kalplen, akletme de kalplen, tedembe de kalplen, hatta fıkh de kalplendir. Şimdi, görmeyen bir göz, neyi görür? Gör, görüyor ki düşünsün değil mi? Öyle insanlar vardır ki, bugün haberlerde verdiler, doğduğundan beri işitme özgürlüğü olan birisi ses denilen bir şeyi bilmiyor biliyor musun? Yani biz kulaklarımız olduğu için, işittiğimiz için ses duymamanın ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Ee, geliştirilen bir cihazla ilk sesi verilerken kadına 26 yaşında bir kadın kadın şaşırıyor ve sevinçten sanki oyuyor öyle körler var ki renk mefhumunu bilmiyor. Yani bu görme olmasın neyi düşünecek, Değil mi? Kalp neyi edecek? O da bir şey Ama kalbin basireti olursa, gören bir gör, bakan bir gör, tamam ama görmeyince ne işe yarar? bazen öyle amalar var ki bazı şeylerin mefhumunu bilmez kalp dedik oluyor. Cidden. Allah onların işte gözleri var duymaz falan hayvanlar hayvanlardan da aşağı diyor. Her günüyle hayvanlardan da aşağılaşan nedir şimdi? Hayvanların bütün ilişkileri müstehcen müstehcen midir? ''Ya ayıptır, utanmazlar, utan, utanmıyor Böyle olmaz.'' deseniz anlarlar mı? E bu insanlar da işte hayvandan aşağı olmaya çalışıyorlar. Onların o yaptıkları şey tabi ama bu iki bacaklı hayvanların yaptığı tabi değil. Yani bazen derler ya, birileri kitap yazıyor işte Yahudileşme süreci, temayülü diye bence bu toplumda en hakim olan devrim dedikleri şey Hayvanlaşma mı? Sen Hocam, şöyle bir şey de var. Şuraya, yani aklın düşüncenin yeri işte kalp beyin dedi. Beyin iş gibi. Şu an fonksiyon. Şu kalbi de işte. Kalbi bir parçası değil mi? O salak buldu mu? Bütün cebet salak bulur diyor. Şimdi o kadar amel var ki burada, yani zikretsenim günlerce dersi sürer. Bu sadece dikkatinizi nereye yoğunlaştıracağınızı gösterir. Ona sonra Kur'an okurken kalp kelimesini geçtiği yere bakın, neyle alakalandırıyor. Bütün bunların nakabinde daha hala kalpinize iman girmemiştir derken, neyi anlatıyor? Bir kapısı var kilitli de mi girmedi? Atsan, sinir, damar ve da kandan başka bir şey görmeyecek. Ama kalplen diyor, biz önce kalplen demesini bir anlayalım. Nasıl aklediliyor kalplen? Değil mi? Nasıl tedepgür ediliyor kalplen? Bazı şeyleri diyebiliriz. Yani adam birisine aşık oluyor, sebzalanıyor. Kalbim yanıyor diyor ya, şırpıyor. Ha işte bunu anlıyor ama bak, aklediyor buna. <Gülüyor> Yanmaz mı? Bazen bir acı geçirirsiniz başınızdan olay, ciğerim yalnız derler cidden yanar ha içi yanar Bir olay karşısında yüreğiniz ne yapıyor? Allah'a dağınıldığında o e, hoplamayan zıplamayan, ürpermeyen kalp birisi hep dese biri yerinden fırlayacak gibi zıplamaya başlıyor Karbi var bir işim burda. Mehmet bir şey mi soracaktı buna? Bir ses gelmişti. Evet. Rabbim bize sağlıklı bir kalp versin onun sağlığını koruma bize güç versin ve huzuruna da selin bir kalple gitmemiz için bize hidayet versin Hocam bu gören kalp için duayı veya kendinizi seyretmeyi bunun dışında daha ilerleyen derslerde söyleyecek misiniz? Evet. gören kalp için daha ilerleyen derslerde söyleyecek misiniz? ne yapman gerekir? ya da şimdi kısaca bahsedelim şimdi evet. bahsedelim pek anlamadım karıştı. Gören bir kalp. Gören bir kalp. Deniyoruz ya. Ha. Doğa da gezinmezler bir ayetlerinden söylediğiniz Daha ileriki derslerde yine neler yapılması? Fıtratta yapması... bunun üzerinde bayağı durduk. İmam ve eğitim dersinizde de bahsetti. Var mı şimdi bak mesela bir isale var. Sadece bakmak değil önemli olan görmek. Şimdi bu görme üzerinden parçaladığında tart çocuk eğitiminden den Ha, çocuğu eğitme önce, yani helal sütle, mayasının helal olması, çocuğun, hatta bir besmeleyi bile hatırlarsanız, Anadolu'da hayatı, çocuklara ne derler, yaşlılar, kılalı besmelesiz derler. Bir alakası var çünkü olduğu da şeytan ona musallat olacak. diyoruz hadis-i Burada Buradan alıyorum, ondan sonra çocuğun eğitimi şu görme dediğimiz karenin içinde başlıyor. Hatta bazen örnek veriyorum e, hatırlarsanız, e, 6 aylık bu çocuğa somurtursanız ne var Çocuk ağlar diyoruz. Ondan anladığı gibi bir yüzden damlıyor, değil mi? Çocuğun bu karesini doldururken iyi güzel resimlerle bizim doldurmamız gerekiyor. İşitirken bizden işittikleri bağırma, çağırma, küfür yani pis sözler mi yoksa Kur'an mı, Allah'ın adını zikir mi, hayırlı sözler böyle başlıyor. Aynen çocuğa konuşma gibi biz baktığında görmesini de öğretiyoruz. Bazen birisine şuna bak, şuna bak, işte şunu görmedin mi dersin hani bir yer tarif edersiniz. Bizim ana babalarımız şimdi birisine bir yer tarif eden gibi. Tarifi beceremeyen insanları bilirsiniz değil mi? En son uzak mesafede bir yere bak. Hani şu var, şu var, şuna var akşama kadar tarif etse gösteremiyorum. Halbuki orada belirli bir noktaya işaret etmesi gerektirir. Şunu gördüm ben sağ tarafında şöyle bak alt yukarı diye götürürse ana baba çocuğa bakmasını öğretiyor, görmesini değil ha. ha çocuğa bakmasını öğretmen gerekmiyor, zaten bakacak. Çocuğun düşünün altı aylık bir çocuğa, bir ses gelsin çocuğun dönüp gözlerini oraya çevirdiğini görürsün değil mi? Bir hareketi görse de çocuk bunu yapar. Bizim çocuğu gören yani baktığınız gibi görmeyi de ona öğretmemiz gerekiyor. Aynı anda düşünmeyi de öğretmemiz gerekiyor. Yani çocuğa duygularla nasıl yaklaştığımızı öğrettiğimizi, e, çocuğun mizacını bozan da bir şimdi. Bazen örnek görüyorum, bir kalemi alın, altı aylık ve biraz duymuş bir çocuğa yani elini incitmeyecek, çocuğa tutturun, yavaş yavaş çekmeye çalışın otutacak. Sen çık böyle 5-10 gün bunu yap. Çocuk bir gün kalemini dağıt tutmaya çalışıp ve sen çektikçe de bak çocuğu inatçı yapan o. Senden bir şey istediğinde, büyüdüğünde, 2 3 4 yaşına geldiğinde almadığında tepinir. O onun almayı öğreniyor. Sen ona almayı böyle verin. Onun için yani Kur'an'a baktığınızda dikkat edin. Bakın, görmüyor musun? akletmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, yani bir sineğin kanatına da bakmamızı istiyor bizden. Bakarak tutuyor, Allah Resulü bir mezbelelikten geçerken ölmüş, kokmuş bir çeviç gösteriyor. Kim almak ister bunu benden diyor. Ne diyorlar? Para etmez ki. İşte sizin arkasından, yani koştuğunuz dünyanın bile Allah katında bu kadar kıymeti yoktur. Bak bu bir göstermedir değil mi? Allah bize bak bak diyorsa bizim de birilerini bak bak diyerek eğitmemiz gerekir. Ama bak da gör. Onun için... Görüntü karemizlerinin içine girenden denildi, denememiz gerekir. Fıtrat derslerinde de Şöyle bir bakın kapayın. Böyle. Ne gördün? Ben direkt gördüm. Başka kimseyi görmüyorum. Ama bu karenin içine bak. Kaç kişi birden görünüyor. Bakın da görmeyi Ayetlerin bu denli, farklı yerdeki ısrarları. Mesela Yerin gün yaratılışında sizin temre çok ayetler var ama biz gördüğümüz halde bir şey yapıyoruz. Allah Allah'a hayırlar versin. Başka soru mu? Evet, bu dertte de fazla soru geldi. Değil mi? abi şimdi enfal suresindeki ayeti okuyalım